Kuşkusuz, yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Müfessirler bu iki ayeti daha çok ikinci ayette geçen hay ve kayyum isimlerinin açıklaması olarak düşünmüşler ve buradan çıkan anlamlarla Hristiyan inancında bulunan sakatlıklar arasındaki zıt ilişkiyi dikkate alarak bu ayetlerin Hristiyanlığın temel akide esaslarının çürüklüğünü ortaya koymayı hedeflediği kanaatine varmışlardır. Şöyle ki, evrendeki hiçbir bilginin Yüce Allah'a gizli kalmayacağı belirtilerek önce O'nun Hay ismine açıklama getirilmiş olmaktadır. Zira böyle bir ilmin varlığı ve bu derece kapsamlı olması daima diri ve ölümsüz olmakla mümkündür. Diğer taraftan bu açıklama Kayyum ismiyle de bağlantılıdır. Çünkü Kayyum, bütün varlıkları yaratan, denetleyen ve görüp gözeten anlamına geldiğine göre, bu ismin tecellisi bütün yaratıkların nitelik ve nicelik bakımından ihtiyaçlarını bilmeye bağlıdır. Evrendeki varlıkları temsilen insanın yaratılışına değinen 6. ayette de Allah Teala'nın yaratma keyfiyetinde kendi dilemesinin esas olduğu vurgulu bir ifadeyle belirtilerek kayyum isminin asıl tecellisi olan her türlü ihtiyacı karşılayabilme gücüne başka bir anlatımla, Yüce Allah'ın mümkinat çerçevesindeki her şeye kadir olduğuna dikkat çekilmektedir. Kainattaki bütün varlıkları ve olayları kapsamak üzere, ayette şey kelimesi kullanılmıştır. Yerde ve gökte ifadesi, varlık ve olayların bulunduğu ve gerçekleştiği tüm mekanları kapsamaktadır. Arz kelimesi yer küre, dünya anlamındadır. Sema kelimesi de yer kürenin dışındaki alemleri ifade eden bir cins ismidir. Böylece söz konusu iki kelimeyle bütün evren kastedilmiştir. Şu var ki, söze dünya ile başlanmak suretiyle uzaklarda bulunan varlık ve olaylara tedrici bir fikri geçişin sağlanması hedeflenmiştir. Çünkü yeryüzündeki varlık ve olayların çoğuna insanların çoğunluğu muttali olduğu halde yer kürenin uzağındaki varlık ve olaylar hakkında gerek ilgi gerekse bilgi düzeyi daha düşüktür. Bu ayetten çıkan anlamlar da Hristiyanlığın temel akide esasları arasındaki zıt ilişkilerin ve bu inançların çürüklüğünün ince bir üslupla ortaya konmuş olduğu konusundaki yorumları şöyle özetlemek mümkündür. Hristiyanlar Hz. İsa'nın Tanrı olduğunu ileri sürerken, biri gözleme, diğeri mantıki muhakemeye dayalı iki tür delil getirirler. 1. Gözleme dayalı deliller A. Hz. İsa'nın ilim, gayb haberlerini bilme özelliği Hristiyanlar Hz. İsa'nın çevresindeki bazı kişilere mesela sen evinde şunu yedin, sen evinde şunu yaptın gibi haberler vermiş olduğunu dikkate alarak onun gaybı bildiğini, dolayısıyla Tanrı olduğunu ileri sürerler. 5. ayette Evrendeki hiçbir varlık ve olayın Allah'ın bilgisi dışında olmadığı belirtilerek, bir kimsenin gayba dair bazı bilgilere sahip olmasının ona tanrılık vasfını kazandırmayacağına, buna karşılık gayba ait bilgilerin bir kısmını veya tamamını bilmemesinin ise onun ilah olmadığını kesin bir biçimde ortaya koyduğuna işaret edilmektedir. Gerçekten Hz. İsa Allah'ın bildirmesiyle bazı gayb haberleri verebiliyordu. Fakat gayba ait her şeyi bilmiyordu. Nitekim Hristiyanların Hz. İsa'nın öldürülme endişesini açıklamış olduğunu ifade etmeleri de onun her şeyi bilmediğini kabul ettiklerini gösterir. Zira her şeyi bilmiş olsaydı kendini öldürmek isteyenlerin yakalamak üzere yola çıktıklarını, kendisinin eziyet ve acı çekeceğini bilir, ve onlar gelmeden kaçardı. B. Hazreti İsa'nın kudret, diriltme, yaratma ve iyileştirme özelliği. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın ölüleri diriltme, körü, alaca, cüzzam hastalığına tutulmuş kişileri iyileştirme ve çamurdan yaptığı kuşa üfleyip canlı kuş haline getirme şeklindeki mucizelerinden hareketle onun Tanrı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 6. Ayette, ''Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur.'' buyurularak Tanrı'nın kadir-i mutlak olma özelliğine, dolayısıyla Hz. İsa ve diğer insanların yine Allah'ın dilemesiyle ortaya koydukları bu harikulade olayların Tanrılık vasfı için yeterli olmadığına dilediğini, dilediği biçimde yaratabilme gücüne sürekli olarak sahip olmamasınınsa Hazreti Hz. İsa'nın Tanrı olmadığını kesin bir şekilde ortaya koyduğuna işaret edilmektedir. Bu yorumu desteklemek üzere şayet Hz. İsa'nın dilediğini yaşatma ve dilediğini öldürme gücü olsaydı Hristiyan inancına göre kendini öldürdüğü kabul edilen kişilerin ölümünü sağlayarak onlara bu fırsatı vermemesi gerekirdi şeklinde bir açıklamada eklenir. 2. Mantıki muhakemeye dayalı deliller. A. Hazreti İsa'nın babası olmadığının Müslümanlar tarafından da kabulü. Hristiyanların Hazreti İsa'nın beşer cinsinden babası bulunmadığının Müslümanlar tarafından kabulünü çarpık bir mantıkla o halde Tanrı'nın oğludur şeklinde bir sonuca bağlamalarına karşı, ayet-i de sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur buyrularak, Hz. İsa'nın annesinin bulunduğunu Hristiyanların da kabul ettiklerine ima ile, diğer insanlar gibi ona da ana rahminde şekil verenin Yüce Allah olduğuna dikkat çekilmekte ve Cenab-ı Allah'ın dilediğinde bir insanı babasız olarak da dünyaya getirebileceğine işaret edilmektedir. Hristiyanların Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu ileri sürdükleri, mantıki muhakemeye dayalı delillerini aktarmaya bir sonraki programda devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.